Ahiret gününe iman, meleklere iman ve kitaplara iman aldıktan sonra ahiretin faydalarını anlatmıştık. Şimdi de el mertebetü thalithetu vel ahira, üçüncü mertebe el ihsan, ihsan bölümü işleyeceğiz inşallah. Diyor ki burada müellif rahimullah, el mertebetü thalithetu el ihsan. Üçüncü mertebe ihsan mertebedir. Hani İslam'ı, imanı ve ihsanı ve imanı anlatmıştık. İhsan bu üçüncü mertebe. Diyor ki erken lehu, erkane lehu rüknun vahid. İhsanın rükunları birdir diyor. Kemen fil hadith. Hadiste geçtiği gibi. En te'bud Allahe ke'enneke terahu fe'in lem tekun terahu fe'innehu yarak. Hani Cibri aleyhisselam geliyor Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve selleme'e. Ya رسول الله أخبرني عن الإسلام أخبرني عن ال عن ال عن الإسلام أنصر أخبرني عن الإحسان بوريوس عليه السلام أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك بوريوس الله ير جسنا أول إبادة شائسًا أنك تراه ير جسنا أول إبادة شائسًا أنك تراه ير جسنا أول إبادة شائسًا أنك تراه ير جسنا أول إبادة شائسًا أنك تراه ير İnnallâhe me'allezînet teqavul lezînehum muhsinûn. Muhakkak ki Allah takva sahipleri ve muhsin olanlarla beraberdir. Ne demek takva sahipleri? Yani Allah'tan korkanlarla, Allah'ın emirlerini ve yasaklarını gözetleyenlerle ve muhsin olanlarla beraberdir Allah'u azze ve celle. Ve kavlihi te'ala, ve tevekkel alel azizirrahim. Aziz ve Rahim olan Allah'a tevekkül et. Buyurdu Allahu Azze ve Celle. Bismillahirrahmanirrahim. Güzel hadi koş. Hadi bismillah. Ve tevekkül alallah ve tevekkül alal azizir rahim. Rahim ve aziz olan Allah'a tevekkül et. Ellezî yerâke hîne tequm sen kalktığın zaman, yürüdüğün zaman, çalıştığın zaman, ne iş yaptığın zaman o seni görendir. وتقلبك في الساجدين وتقلبك في الساجدين انه السميع العليم وتقلبك في الساجدين وتقلبك في الساجدين يعني diyor ki burada kalkınca da görür secde edenler arasındaki dolaşmanı da muhakkak o her şeyi işitendir innehu huves semiul alim buyurdu Allahu azze ve celle ve quluhu taala ve ma takunu fi şan ve ma tatlu minhu min kur'an ve la ta'maluna min amel illa kunna aleikum şuhudan iz tufiduna fihi ne iste olursan oku ona da er kur'anda ne okursan oku ey insanlar ne amel isterseniz işleyin siz ona daldığınız sırada mutlaka biz sizin üzerinize şahit oluruz buyurdu Alesa Allahu azze ve celle. Ve delilü min es-sunne sünneten delili ise hadis Cebrail'in meşhur diyor. Meşhur olan Cibril hadisi diyor. İhsanla ilgili işte bunun içini içine kapsıyor, içine alıyor. Diyor ki: "An Umar ibn Hattab radıyallahu anhu قال: Emir radıyallahu an buyurdu ki: Beynama nahnu jurusun inda Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün biz Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yanında oturmuşken iz tala aleyna raculun şadid biyad elthiyab şadid sewad elşer la yura aleyhi etsel sefer ve la ya'rifuhu minna ahad biz Aliye sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında böyle oturmuşken diyor ki Ömer radıyallahu anh birden beyaz elbiseli, simsiyah saçlı ve yüzünde yolculuk alameti olmayan bir şahıs çıkı geldi. Ve, içi, ve içimizden hiç kimse onu tanımayan bir kişi çıkı geldi. Ve la yarifuhu minne ahad. Bu mecliste oturan şahıslardan hiç kimse onu bilmiyordur diyor Ömer radıyallahu anh. فجلس الى النبي صلى الله عليه وسلم بو شخص سم سياح saçlı bembeyaz elbiseli olan şahıs içeri girerek Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanına oturur derdi. فجلس الى النبي صلى الله عليه وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه الى فخذيه وقال يا محمد اخبرني عن الاسلام Ali sallallahu aleyhi yanına gelerek dizlerini onun dizlerine, ellerini onun ovuklarına koyarak ve dedi ki: "Ya Muhammed, ey Muhammed, أخبرني عن الإسلام. İslam'ı bana anlatır mısın?" buyurdu. Ta قال Ali buyurdu ki: "Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem enteşhed en la ilaha illa ve en Muhammeder Resulullah" أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللّٰهِ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّٰهِ Diyor ki Allah'ın tek ilah olduğuna ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in resul olduğuna inanmandır. أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللّٰهِ Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed Allah'ın resulü olduğuna. ve teqim es-salat namazı dos doğru kılman ve tu'ti'z zekat zekat hakkıyla vermen ve tesum ramazan ramazan ay gelince de onu tutmandır ve tuhcce'l beyt in istata'te ileh sebebi la gücün yetti ise Allah'ın evini Kabe'yi mükaddesi onu tavaf etmendir en tuhcce'l beyt hac etmendir buyurdu Aleyhissalatu vesselam Soru soran şahıs dedi ki, sadakt, doğru söyledin. Fekâle Ömer radıyallâhu anh, Ömer radıyallâhu anh dedi ki, fe'acibne lehu yes'elehu ve yisoddiku. Biz şaşırdık. Hem soru soruyor, hem tasdik ediyor. Tekrar soru sormaya başlıyor. Diyor ki, kâle ekberni anil iman. O zaman bana iman nedir söyler misin? Fekale aleyhissalatü vesselam dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem En tu'mine billahi önce Allah'a iman etmen. Ondan sonra ve melâiketihi meleklerin de ve kutubihi kitapların da ve rüsulihi vel yevmil âhir resullerine ayrıca vel yevmil âhir ahiret gününe ve tu'mine bil kaderi hayrihi ve şerrihi ve hayır ve şerrin Allah'tan geldiğine ey kadere inanmandır. Buyurdu. Kale sadakt. O soru soran şahıs aleyhissalatü vesselam'a sadakt ey doğru söyledin dedi. Tekrar soruya devam ederek dedi ki. Ve kale ehberni anil ihsan. O zaman ihsan nedir bana da söyler misin? Nedir ihsan? Buyurdu ki aleyhissalatü vesselam. En te'budallaha ke enneke terâh fe illem tekün terâhu fe innehu yaraq. Allah'ı görüyorcasına ona ibadet etmendir. Şayet sen onu görmüyorsan o mutlaka seni görüyordur buyurdu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Fekale, Fekale, Ekbir mi anis se' Kıyametin ne zaman kopacağını bana söyler misin? Saatin ne zaman olacağını bana söyler misin? Kale aleyhissalatü vesselam, Mel mes'ulu anha, di en âli münü's-sâid. Surulan Soran'dan daha bilgili değildir ve vehhotu daha üstün değildir. Daha alim değildir. buyurdu. "Fal fağbirni an emâratihâ." O zaman "Âlametleri bana söyler misin?" buyurdu sorusayan. "Fekâle Allâhu aleyhi ve sellem: "Entarid el-emetu rabbetahâ." Nedemed entarid el-emetu rabbetahâ? Der bölümde biz bunu açıklamıştık tekrar. Açıklamakta bir fayda vardır. Örneğin mesela savaş esnasında bir kadını esir aldılar. O kadın ne oluyor? Cari oluyor. Cari oluyor. Ve o kadın o devlet başkanıyla evleniyor. Ve evlendikten sonra bir kız o da bir çocuğu oluyor. Çocuğu ne olmuş oluyor burada? Özgür olmuş oluyor. Ama kendi cariye Dolayısıyla burada onun oğlu onun efendisi oluyor. أن ترد الأمت ربته Cariye'nin oğlu Cariye'nin efendisi oluyor. Niçin? Çünkü burada oğlu الولد. لأن kızı doğan hır oluyor. Ama kendi الولد. cariye hükmündedir. Dolayısıyla burada لأن هذا هو الولد. لأن هذا هو الولد. لأن هذا هو الولد. لأن هذا هو الولد. لأن هذا هو çıplak baldırı هذا هو Bina yaraşında, bina yapmakta yarıştığını görmendir, buyurdu Aleyhisselatü Vesselam. فقال فمدا فلبثnemeliyyen فقال Gittikten sonra biz az bekledik. Sonra Aleyhisselatü Vesselam dedi ki يَا عُمَرُ اَتَدْرُونَ مَنْ اِسَّائِنُ Bu soru soran kimdir bilir misiniz? فَقُلْنَ Dedik ki اللّٰهُ وَرَسُولُهُ اَعْلَمُ Allah ve Resulü Daha iyi bilir. Biz nereden bilelim? Ey Allah'ın Resulü, kimdir bize söyler misin? Ömer radıyallahu anh. Feqala dediki, "Haza Cibril, ataakum, ataakum yuallimukum dinikum." Bu gördüğünüz Cibril'dir. Dinimizi öğretmek, öğretmek için gelmiştir." buyurdu. Ve burada üçüncü mertebede ihsandır. Bu da ihsan bu Cibril hadisesinin içine kapsamaktadır. Ve burada İbn-i Uteymir Rahimullah bu hadisi şerh ederken diyor ki, İhsan kötülük yapmanın zıddıdır. Bu da kişinin maruf olanı cömertçe işlemesi, rahatsızlık verecek şeylerden uzak durmasıdır. Malında, makamında, mevkinde, ilim ve bedeninde Allah'ın kulları için maruf olan işleri cömertçe yapmasıdır diyor. Malını infak eder. Ondan sadaka verir. Zekat verir. Mal ile yapılan ihsanların en faziletli türü zekattır. Niçin? Çünkü burada zekat İslam'ın esaslardan ve çok büyük kurumlarından biridir. Zekatsız kişinin Müslümanlığı tamam olmaz. Örneğin mesela Aleyhisselatü Vesselam vefatından sonra Abu Bakr radıyallahu anhu zekat toplayacak. Bazı Şahıslar, ashabtan bazı şahıslar Ya Resulullah Yani Biz zekat vermeyeceğiz dediler Tamam namaz kılacağız Oruç tutacağız Hac yapacağız Bütün İslam'ın emirlerini Uygulayacağız ama zekat vermeyeceğiz İslam'ın hükümlerinin Birini inkar eden Kafir olur Avubekir radıyallahu anh diyor ki zekatla, namazla birbirini, birbirini ayırt ederim, vallahi savaş açarım. Ve nice orada kişilerin, münafık kişilerin boynu vuruldu. Yani ne demek istiyorlar? Biz, biz zekatsız Müslümanız. Tamam, oruç tutacağız, hac yapacağız, kelime şahadet getireceğiz ama zekat vermeyeceğiz. Niçin? Çünkü zekat, çok önemli bir meseledir. Para verecekler, ya da altın verecekler. Dolayısıyla burada birçok kişinin boynu vuruldu. Ve burada, ve burada zekatsız kişinin Müslümanlığı tamam olmaz demiştik. Yapılan her camların harcamaların arasında yüce Allah'ın en sevdiği harcama çeşidi budur. Bundan sonra ise insanın eşine, annesine, babasına, zürriyetine, kardeşlerine, din kardeşlerine, kız kardeşlerine, amcalarına, halalarına, teyzelerine ve diğer akrabalara sağlamakla hükümlü olduğu nafakadır zekat. Bundan sonra ise yoksullara ve ilim ehli gibi sadaka almaya ehil olanlara verilen sadakadır. Makam ve mevkide marufu iyiliği yapmaya gelince, Şunu bilelim ki insanların merte mertebeleri çeşitlidir. Kimsenin yöneticiler nezdinde bir değeri vardır. Bir değeri vardır. Bu durumda insan kendi değerini başkalarının iyiliği için kullanır. İşte böyle birisine bir adam gelip yöneticinin nezdindeki kendisine şefaat itima e, itimasta bulunmasını ister. O da ya, o da ya ona gelebilecek bir zararı önlemeye ya da ona bir hayır sağlamak maksadıyla bir şefaatte bulunur. İlmiyle iyilikte bulunmaya gelince, ilmiyle iyilikte bulunmaya gelince bu da kişinin Allah'ın kullarına bildiklerini cemerçe öğretmesiyle olur. Bu iş ya ders halkalarında ya da genel bir özel meclislerde İlmi öğretmekle gerçekleşir. Hatta bir kimse bir kahvede bulunacak olursa insanlara bir şeyler öğretmesi şüphesiz ki hayır ve ihsan türündendir. Ve ihsan türündendir. Genel bir mecliste bulunan bir kimsenin, genel bir mecliste bulunan bir kimsenin insanlara bir şeyler öğretmesi de hayırdır. Ancak bu hususta hikmetli davranmak icap eder. Nerede oturursan hemen insanlara vaaz etmek ve onları konuşmalar yapmak suretiyle insanların sıkılmasına sebep olmak gerekir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashab-ı kiramın uygun zamanları uygun zamanlarını kollar ve bu işi gerçeğinden fazla yapmazdı. Çünkü nefisler usanır ve sıkılırlar. Ve burada sıkıldığı takdirde, usandığı takdirde Sıkıldığı zaman, usandığı takdirde gücünü kaybeder, zayıflar. Hatta çokça kalkıp konuşurlar. Sebebiyle burada hayırdan hoşlanmayacak hale dahi gelebilir. İnsanlara bedenen, insanda bulunmaya gelince Aleyhisselatü Vesselam burada şöyle belirtmiştir. وَتُعِينُ الرَّجُلَ فِي دَابَّتِهِ فَتَحْمِلُهُ عَلَيْهَا اَوْ تَرْفَعُوا له عليها متاعه صدقهdir Bir adama bineğine binmek üzere yardım edip onu bineğine bindirme, bindirmen ya da onun üzerine eşyasını kaldırman da bir sadakadır burdu anesatü sallam. İşte bu adamı yardım edip onunla beraber eşyasını kaldırmak yahut da ona yol göstermek ya da buna benzer hususların hepsi ihsan kapsamını ve yapmaktadır. İçermesidir. Bunlar Allah'ın kullarına yapılan iyiliklerdir. Allah'a ibadete, Allah'a ibadette ihsanı ele alacak olursak, Allah'a onu görüyormuşsun gibi ibadet etmen demektir. Aleyhisselatü vesselamın buyurduğu gibi böyle bir ibadet, yani insanın Rabbine onu görüyormuş gibi ibadet etme istekle ve şevkle yapılır. İsteyerek ve şevk duyarak yapılan ibadet, dolayısıyla burada insanın ruhunda böyle bir ibadet yapma arzusu duyulur. Zira zira bu yol, bu yola sevdiği ve arzuladığı bir şeyi elde etmeye çalışır. Çünkü o Rabbine onu görüyor, mosçasına ibadet eder. Böylelikle ona yönelir, ona döner ve ona yaklaşmaya çalışır. O her türlü eksiklikten ve yüce Allah Celle Celaluhu her şeyden münezzehtir. Sen onu görüyorsan dahi şüphesiz ki seni sen onu görmüyorsan dahi şüphesiz ki o seni mutlaka görüyordur. Bu tür ibadet, kaçış ve korku saikeyle yapılan bir ibadettir. Bundan dolayı böyle bir ibadet ihsanın ikinci mertebesidir. Ve burada şayet Yüce Allah'a onu görüyormuş ve onun rızasını istiyormuş, istiyormuşçasına ibadet etmiyorsan, nefsini ona kavuşmak için teşvik edemiyorsan demektir. O halde o seni görüyormuşçasına ona ibadet et, böylelikle ondan korkan, Azab ve cezasından kaçan kimselerin ibadeti gibi ona ibadet etmiş olursun. Bu ise erbabı sırkun kanaatına göre birinci derece, birinci dereden daha aşağıdır. Yüce Allah ibadet, ibadet, İbnül Qayyum rahimullahın dediği gibi rahmana ibadet, onu sevmenin en ileri derecesidir. Ona ibadet edenin zilleti boyun eğmesi ile birlikte İşte bunlar iki rükündür diyor. Buna göre ibadet iki husus üzerine yükselir diyor. Sevgi, sevginin en ileri derecesiyle zilletin en ileri derecesi. Sevgiyle Yüce Allah'ın rızasını istenir. Zillet ile korku ve azaptan kaçış söz konusu olur. İşte Yüce Allah'a ibadet, ihsanda budur diyor İbn-i Kayyım. Rahimullah. Ve burada insan, insan Yüce Allah'a bu şekilde ibadet edecek olursa ona karşı ihlaslı olur. ibadetini riyakarlık ya da sum'a başkalarını işitmesi için yapmaz. Çünkü insanların övmesini düşünmez. İnsanlar onun ibadetini ister bilsinler ister bilmesinler. Hepsi onun için bir olur. O durum ne olursa olsun ibadetinde İhsan edicidir Muhlisan lillah Hatta İhlasın Tamamlayıcı bir unsuru da İnsanın yaptığı İbadetini diğer insanların Görmesine ve Rabbine Karşı yaptığı ibadetlerin İbadetlerin bir sır Olarak kalmasına özellikle Dikkat etmesidir Bundan bu ibadetin açıkça yapılmasında Müslümanların ya da İslam'ın bir maslahatının bulunması hali nedir? Müstesnadır. Örneğin mesela kendisine uyulan ve başkaları tarafından tabi olunan bir kimse olması bu ibadetini ışığda, ışığında yürüyecekleri bir aydınlatıcı olarak kabul etmeleri için insanları açık. İnsanlara açıklaması ya da kendisi, arkadaşları, o neden kimseler ve yakınları kendisine uysunlar diye ibadetini açığa vurmasında hayır vardır. Hatta sözü edilen bu maslahat bazen ibadeti gizleme maslahatından daha faziletli ve daha yüce de olabilir. Bundan dolayı Yüce Allah mallarını gizli ve açık olarak infak edenler övgüyle Söz, et, söz etmiştir. Geçenlerde burada e, Suriye Müslümanlara para toplandı radyoda. Kimi diyor isim olarak 5 milyon riyal verdi. Kimi diyor 10 milyon riyal verdi. Ve bazıları diyor ki e, hayır sahibi 5 milyon verdi. Adam burada ne yapıyor? İsmini zikretmiyor. Mecul diyor. Ama diğer tarafta mesela adam diyor Abdurrahman filan filan şu kadar para verdi. Ama diğer tarafta bazıları şahıs ismi zikretmeden sadece hayır sahibi şu kadar parayla tasadduk etti diye söylediler. İşte Allah Azze ve Celle burada mallarını gizli infak edenleri Burada ne yapıyor? Övgüyle söz etmektedir. Övüyor burada Allah-u Azze Hücre'l. Buna göre eğer ibadeti yalnızca yapmak daha uygun, kalbe daha faydalı, insana daha huşu verici, Yüce Allah daha çok gürelteci olursa bu ibadetlerini gizlerler. Adam mesela nafile oruç tutuyor. Ben oruçluyum diyor. Şevvalın Şevvalın altısını tutuyor. ben oruçluyum diyor. veyahutta otta günlerin bazı günleri oruç tutuluyor. Ben bugün oruçluyum diyor. Bunları söylemeye gerek yok ki. Bu bu nafile bu seninle Allah arasındaki olan bir şey. Bunu neşretmeye, bunu söylemeye, bunu açığa vurmaya ne gerek var yani? Bunu bunu bu orucu insanlar mı kabul edecek, Allah mı kabul edecek? Kim kabul edecek? Rabbul alemin. İlla sâmli ve ene ecdi bidiyo. Hadiste, kutsi hadiste Kulumun bütün ibadetleri kendisindir, kendisindir. Yalnız orucu benim ve onun mükafatı ben vereceğim diyor Allah Azze ve Celle kutsi hadiste. Adam diyor ben filan gün oruçluyum. Doğru değildir. Doğru değildir bu. Orucun sevabını Allahu Azze ve Celle verecektir. Çünkü bu nafiledir. Bu Farz değildir. Ve Yüce Allah burada daha çok yönetici olursa ibadetlerini gizlerler dedik. Şayet ibadetlerini açıklamak da İslam'ın şerri hükümlerinin açığa vurması suretiyle İslam'a ve bu işi yapana uymak suretiyle Müslümanlara bir fayda sağlıyor. İse ibadetlerini açıktan yaparlar. Örneğin mesela. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh Orduya aleyhissalatü vesselam Orduya para toplandığı zaman Ebu Bekir radıyallahu anh Bütün malını getirdi. Ma terektu ya Ebu Bekir Aleyhissalatü vesselam Çoluk çocuğuna ne bıraktın ey Ebu Bekir Diye sorduğu zaman Terektu Allahü ve Resulü Allah ve Resulü Bu nedir? Açıktan verdi. Ondan sonra Ömer Malının yarısını getirdi. Ondan sonra, ondan sonra bu açıktan. Böyle Müslümanlar hayır verilecekse böyle bu şekilde açıktan verilmek de bir beis yoktur. Alimler söylemişlerdir. Ama adam oruç tutuyor. Veyahut da, Allah ben geçenlerde filan kişiye şu kadar tasaddukta bulundum. Filan kişiye şu kadar yardım ettim. Allah Azze ve Celle onu kabul etmişti. Sen söylediğin zaman o batıl oldu. Batıl oldu. Kabul değildir. Çünkü sim'u oldu. <gülüyor> İnsanları duyurdun. Dolayısıyla burada sadaka en doğrusu ve en makbulu gizli verilendir. Ve burada müminlerin müminin ibadetinde daha uygun olanı daha faydalı olanı gözettir diyor. İbadetinde daha uygun ve daha faydalı olan ne varsa elbette ki o daha mükemmel ve daha faziletlidir diyor Rahimullah. Ve burada ihsan bu şekildedir. Üçüncü hangisiydi? Ma'rifetu nebiyyikum Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor ki burada İbn-i Uteymin Rahimullah İslam Muhammed İbn-i Rahmetullahi Aleyhi diyor ki burada وَهُوَ مُحَمَّدٌ إِبْنِ عَبْدِ اللَّهِ إِبْنِ عَبْدِ الْمُطْطَلِبِ Yani وَهُوَ مُحَمَّد İsm-i Muhammed İbn-i عَبْدِ اللَّهِ Babasının ismi عَبْدُ اللَّهِ İbn-i عَبْدِ الْمُطْطَلِبِ Dedesinin İsmail Abdu'l-Mittalib bin Hâşim, Hâşim kabilesinden ve Hâşim min Kureyş, Hâşim kabilesinden, Kureyş kabilesinden ve Kureyşun min Al-Arab, Kureyş kabilesinden Araplardan ve Al-Arabu min zürriyeti İsmail. Araplarda İsmail Aleyhisselam yani İbrahim Aleyhisselam'ın oğlu İsmail Aleyhisselam'ın zürriyetindendir. Ey min İbni İbrahim Al-Khalil Aleyhi ve Aleyhi ve Aleyhi Nabi'yine afdal salatu ve selam. İbrahim Aleyhisselam, السلام اسمه بليوسونز اسمه عليه السلام من اوله ابراهيم عليه السلام من زريةته وانه وجميع الأنبياء سلطانه وسلامه وعليه وسلم ويقول هنا ولا هو من العمر ثلاثون sene 63 yıl yaşadı سنة اثنين وعشرون سنة اثنين وعشرون سنة اثنين وعشرون سنة وَثَلَاثُونَ وَعَشْرُونَ النُّبُوَّ ve yirmi üç sene boyunca peygamberlik yaptı. Böylece altmış üç sene yaşadı. بِيْقْرَ اُرْسِل اِقْرَ سُورَسِي لَا رَسُولَ وَبِالْمُدَّثِّر اِقْرَ بِيْقْرَ nebi oldu وَا اُرْسِلَ بِالْمُدَّثِّر مُدَّثِّر سُورَسِنْدَ اي اقرا بسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق بصوره دا نبي oldu ويا يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطاهر والرجز فهجر ولا تمن تستكثر السوره سيلا رسول oldu و بلده مكه قل بلدي مكه در و هاجر الى المدينه ونصر المدينه ايه yaptı hicret بعثه الله بنذره عن الشرك الله عز وجل انه شرك من uyarması için onu görevlendirdi ve beld ve beld ve beld ve bid'a'te ila'l tevhid ve irja' şirkten sonra Allah'ı tevhidle Allah'ı birlemekle ve Allah'ı sadece Allah'a ibadet etmeleri için bu görevi kendisine verdi Allahu Azze ve Celle. Ve burada diyor ki burada İbn Üzeymir Rahimullah şerh ederken bu sözleri diyor ki yani insanın bilmesi gereken üç esas diyor ey ma'rifetun Nebiy Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve dini ve ve ne, e, e, Nebiyhi ma'rifet dini Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Bu hani mel'ul usulü 3 men rabbuk Allah'a ondan sonra ma dinuk ondan sonra dini ve ondan sonra na resuluk diye soru sorulacak ve bu marafatu üç esas kulun Rabbini, dinini, peygamberini bilmesidir diyor İbn Uthaymin rahimehullah. Ve burada kulun Rabbini ve dinini bilmesine dair açıklamalar daha önce ne yapmıştık? Ele almıştık. Geçmişti. Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ı bilmek ise üç hususu kapsar. Bunun birincisi Aleyhissalatu vesselam'ın nesebini bilmek. O insanlar arasında nesebi en şerefli olandır. O Haşim, Kureyşi ve Arab'dır. Arabidir. Onun adı Muhammed'dir. Babasının adı Abdullah, onun babası Abdul, onun babası Abdulmuttalib ve onun babası Haşim'dir. İkincisi ise yaşını, doğumu, yerini, hicret ettiği yeri bilmek. Müellif rahimehullah burada. Yani burada müellif denildiği zaman Muhammed İbn Abdülvehab kastediliyor. Şeyh denildiği zaman İbn Üzeymîn rahimehullah. Burada müellif rahimehullah bunları 63 yıl yaşadı ve Mekke'de doğdu, Medine'ye hicret etti sözleriyle açıklamaktadır. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de doğmuş ve orada 53 yıl kalmıştır. Daha sonra Medine'ye hicret etmiştir. Aleyhisselatü vesselam Medine'ye niçin hicret etti? Çünkü hakkıyla İslam'ı yaymadığından dolayı tebliğ etmediğinden dolayı onu kovan kimdir? Öz akrabaları, öz amcaları, dayıları onu kovmuştur. Yoksa Aleyhisselatü vesselam Medine'de, Mekke'de İslam'ı hakkıyla yaşamış ol, olmuş olsaydı niçin hicret, niçin hicret etsin ki Mekke'ye? Daha sonra Medine'ye hicret et, etmiş niçin hicret etsin? Medine'ye. Daha sonra Medine'ye hicret etmiş, orada 10 yıl yaşamıştır. Sonra da hicretin 14. 11. yılında Rabi'i'l-Evvel Rabi'i'l-Evvel ayında orada vefat etmiştir. Üçüncüsü ise onun 23 yıllık peygamberlik hayatını bilmek. Ve Yüce Allah ona 40 yaşındayken vahiy göndermiştir. Nitekim şairlerinden biri şöyle demiştir. Ömründen 40 yıl geçince aydınlattı peygamberlik güneşi Ramazan ayında. Diyor. Hangi buyrukla nübüvvet, hangi buyrukla risalet verdiğini bilmek aleyhisselatü vesselamın üzerinde Yüce Allah'ın Celle Celaluhu şu ayetleridir. Demin okuduğumuz gibi ikra. Oku ey Muhammed. Neyi okuyayım ya Rabbi? Bismi Rabbikellezi halak. Allah'ın adıyla seni yaratan Allah'ın adıyla halakal insane min alak. O insanı bir kan pıhtısından yarattı. İkra bismi Rabbik. Oku. Rabbin kerim اَلَّذ۪ي عَلَّمَ بِالْقَلَمْ عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ O kalemle yazmayı öğretendir, insana bilmediği öğrettir. Bu buyruğu indirilince ona nübüvvet verilmiş oldu. Ve burada اَلَّذ۪ي عَلَّمَ بِالْقَلَمْ Demek ki burada ilim davetçisi, ilim öğrenebilmesi için bu hususa burada ne yapması lazım? Ne yapması lazım? çok dikkat etmesi lazım. Bu cümleden çok ders alınacak var. Ellezî 'alleme bil-kalem. Okumasıyla yetinmemesi lazım burada ilim dâveti yana yapması lazım. Ayrıca yazacak ve ezberleyecek. Ellezî 'alleme bil-kalem kalemle Allahu azze ve celle oletini söylüyor. Okumak yetmiyor demek ki. Araştıracaksın, inceleyeceksin, nasları çıkartacaksın, yazacaksın, ezberleyeceksin. İlim böyle olur. Yazmakla olur. Ha derler ya söz gider yazı kalır. Öyle ya yazacaksın ancak ilim elde edecek isen mutlaka ve mutlaka defter kalem yazıp ve ezberlemek de olur. Ve burada ya eyyuhal muddettir ayeti kum fe enzir ve rabbeke fe kebbir ve siyabeke fetahir ve rucze fehcir ve la temnuntestektir ve li rabbike fasbir Ayetleri diyor ki burada ey bürünüp örtünen kalk ve uyar. Yalnız Rabbini yücelt, elbiseni temizle, pisliklerden uzak dur. Yaptığın iyiliği çok görerek minnet etme, Rabbin için sabret. Müddessir 1 ve 7. ayet buyrukları üzerine indirilince de ona risalet verilmiştir. Ey Resul! O da kalkıp uyardı ve yüce Allah'ın emrini ne yaptı? Yerine getirdi. Ve burada alimlerin söylediklerine göre Resul ile nebi arasındaki fark şudur. Nebi kendisine bir şeriat vahyedilmekle birlikte o şeriatı tebliğ ile emrulun mayandır. Resul ise yüce Allah'ın kendisine şeriat vahyetti. onu tebliğ etmesini ve gereğince de amel etmesini emrettiği kimsedir demişler. Buna göre her Resul bir Nebidir. Fakat her Nebi Resul değildir. Beşincisi ise İbn-i Ütheim'in Rahimullah şerhinde şöyle diyor. Diyor ki, onunla neler gönderdiğini ve niçin gönderildiğini bilmek. Yani Yüce Allah'ı tevhid etmek ve emr olanları yapıp yasak kılanları terk etmeyi ihtiva eden şeraat ile gönderilmiştir. Allah onu alemlere rahmet olmak üzere onları şirkin, küfrün ve cehaletin karanlıklarından ilim, iman ve tevhidin aydınlığına çıkarmak üzere ne yapmıştır? Göndermiştir. Ta ki bu yola Allah'ın makşiret ve rızasını nail olup onun azap ve gazabından kurtarabilsinler. Ve burada o insanları şirkten korkutup azabı dolayısıyla uyar. Uyarmak, rübubiyet, uluhiyet, isim ve sıfatları da ve Yüce Allah'ı tevhide davet etmek üzere ne yapmıştır burada? Direvlendirmiştir. Ve burada Muhammed İbni Abdülvahab rahimullah metninde devam ederken diyor ki ve delilü kavlihi teala بون دليل اي يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطاهر والرجل فاجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر اي ومعنى ثم فانذر ينذر فانذر ينذر عن الشرك ويدعو الى التوحيد وربك فكبر اي عظمه بالتوحيد ديور يعني diyor ki bu okuduğumuz şerhin veyahut da metnin delili ise diyor Ey örtünüp bürenen Resul kalk ve artık uyar ve yalnız Rabbini yöcel. Elbiseni temizle, pisliklerden uzak dur. Yaptığın iyiliği çok görerek minnet etme. Rabbin için sabret. Ve burada Ey tahhir e'malake ani şirk ve rujze fehcur Yüce Allah'ın kalk uyar buyruğunu Allah'ını şirkten korkutup uyarmak ve tevhide davet etmek demektir. Ve yalnız Rabbini yücelt, tevhid ile onu tazim et. Ne demek? Yani onu tevhid edeceksin. Ne demek tevhid edeceksin? Yani ona hiçbir şeyi ortak koşmayacaksın. Hiç kimseyi ona Allah ile beraber ortak koşmayacaksın. Allah'a tazim ettiğimiz gibi hiç kimseyi tazim etmeyeceksin. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayacaksın. Allah'ı Rab edindiğimiz gibi kimseyi Rab edinmeyeceksin. İşte bu La ilaha illah'ın açık manası bu şekildedir. La ilaha illallah bütün batır ilahları reddederek ortadan kaldırdığının. Ve isabet ederek ortaya koyduğunu, ne olduğunu burada açık bir şekilde bilmektir. Adam la ilahe illallah diyor, şeyhinden medet umuyor. La ilahe illallah diyor, kabirlere kurban kesiyor. La ilahe illallah diyor, yetiş ya Abdülkadir Ceylani diyor. Ne bu? Ne bu? Nerede kalple ikrar, dille ikrar, kalple tasdik? Nerede? Bu adam nefsini aldatmaktan başka yaptığı bir şey değildir. ...la ilahe illallah diyecekse... ...ondan başka hiç kimse... ...ibadetinde... ...ortak koşmayacak. Yalnız Allah'tan dileyecek. Ve izâ se'eleke ibâdi annî... ...fe'inni karîm. Kullarım... ...bana sorarlarsa ey Resulüm... ...ve burada dikkat edin. Demiyor ki ben yakınım. Hayır. Demiyor ki söyle ya Muhammed ben yakınım. Burada aracı olmaması için... Diyor ki inni karib fe inni karib ben yakınım diyor. Demiyor ki söyle ya Muhammed inni karib hayır diyor ben yakınım diyor. Sırf aracı olmaması için aleyhissalatü vesselamdan bile isteyemezsin. Bir sohbette böyle vardı bir arkadaşımız şahit oldu diyor ki şu an aleyhissalatü vesselam aramızdadır bizi görüyordur ve bizi duyuyordur diyor. Bir tarikata mesum. Şu an aleyhissalatü vesselam aramızdadır ve bizi görüyor ve bizi işitiyor. Biri de yetişin ya Allah dostlar. Yetiş ya Abdülkadir Ceylani. Yetiş, yetiş, yetiş, yetiş, yetiş, yetiş, yetiş. Ve in seme'u lekem mes tecebu lekem Allah diyor. Şayet onlar sizi duysular dahil size icabet edemezler. Edemezler. İsteyecekler Allah'tan izah. Ve izah se'an'te festa'in billah. Ve izah se'elte fes'elillah. Fes'elillah. Allah'tan iste. Allah yetmiyor mu? Allah yetmiyor mu? İşte ancak Allah'ı nasıl tevhid edilir? Bu şekilde tevhid edilir. İbadette, duada ve... Hiçbir şeyi ona ortak koşmayacaksın. Hatta Allah'ın Resulü rahmet lider, gönlümüzün sultanı olan, kalbimizin doktoru olan, alemlere rahmet olarak gönderilen o Nur Muhammed'imizi öyle tehdit ediyor ki Allah Azze ve Celle, Ya Muhammed diyor, sakın ha sakın. ولا ان اشركت لاحبطن اعمالك شاي است شركوشsan ibadetim de başkalarını karıştırırsan senin amellerini heba ederim diyor heba ederim yok sayarım biz kim oluyoruz Allah'ın resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında dolayısıyla burada ilim almak çok önemlidir çok önemlidir İlim nereden alınır? Alimlerin dizinden alınır. Ve burada ve burada ve yalnız Rabbini yücelt ey tevhid ile onu tazim et dedik. Ey yuvahidun Hani burada la ilahe illallah dediğimiz zaman ey la me'bude bi hakkın illallah diyorduk ya diğer Sohbetlerimizde bunun üzerine durduk. اَيْلَا مَعْبُودَ بِحَقِّنْ اِلَّا اللّٰهِ Hakkıyla ibadete layık olan Allah'tan başka hak ilah yoktur. Bu şekil Allah'ı tevhid edilir. Allah'a hiçbir şey ortak koşulmaz. Koşulduğu zaman hangi amelin olursa olsun, ister yetmiş kere hacca gitsen, tonlarca, dağlarca amelin olsa Allahü Azze ve Celle feyece'alihum heba emmen thure dediği gibi. Onu toz toprak gibi, sarman, böyle toz toprak gibi savrulup heba eder Allahü Azze ve Celle. Şirk koşulduğu zaman. Ve burada elbiseni temizle yani amellerini şirkten arındır. Ey pisliklerden uzak dur buyruğunda geçen pislikler ise putlardır. Putlardır. mekkeleştikleri Kabe'nin etrafında 365 tane yahut da Allahu alem 360 put vardı. Menat, Uzzâ ve diğer isimleri böyle dikmişler Kabe etrafında. Niçin onlara tapıyorsunuz diye sordukları zaman sordukları zaman yakaribuna ilallahi diyorlar. Onları biz onlara biz ibadet etmiyoruz ki. Onlar taştır. Onlar bizi Allah'a yaklaştırıyorlar. Şu andaki sofuların, bazı tarikatların yaptıkları gibi değil mi? Biz diyor şeyhimize ibadet etmiyoruz diyor. Ya ne yapıyorsun? Onlar diyor bizi Allah'a yaklaştırıyorlar. Onlar Allah'ın yanında dereceleri daha büyük olduğundan dolayı o şeyhimizin duası diyor, daha makbuldür diyor. Nereden biliyorsun? Nereden biliyorsun? Bu şekilde yaparsın senin müşriklerde ne farkın var? Öyle ya yakını Allah'a, Allah onlar" diyorlardı. Sadece bizi Allah'a yaklaştırıyorlar. Sen de bunu diyorsun. Ölçü çok önemlidir. Ölçü çok önemlidir. Ölçü nedir? Kur'an ve sünnet ve ashabın anlayışı. Ashabın anlayışı. Bu iki hadis İslam'ın bel kemiğidir. Allahu ekber. Ummu enaisa radıyallahu anhu rivayet rivayet etmiş olduğu hadiste buyurduğu gibi "Men ahdetha fi amrina hada ma leysa minhu fehuward. Herkem dinimizden olmayan bir şeyi dinimize dayandırıp ve dinimizden olduğunu söylerse hangi amel olursa olsun ölçüye vur. Kur'an ve sünnete vur. Hangi amel olursa olsun." Dinimizden olduğunu söylerse o amel mardutür diyor. Ay makbul değildir. Müslüman rivayette ise her kim bir amel yapar. Yapmış oldu. Men amile amale, leysi Her kim bir amel yapar. Bu amel Kur'an ve Sünnet'e uygun deyse o amel mardutür diyor. Mardutür diyor. O zaman bu ikki hadisten ne ders çıkaracağız? Kur'an ve Sünnet'e her hangi İbadet yapıldığı zaman mutlaka ona çok dikkat edilmesi lazım. Kur'an ve sünnet. İbadet Kur'an ve Sünnet'e olduktan sonra korkma. makbuldur Allah'ın izniyle. Çünkü bu bid'at çıkaranlar, Allah muhafaza, bazı alimler diyorlar ki onların tövbesi bile yoktur. Niçin? Çünkü onun ibadet olduğunu ve dinde olmadığını reddederken, Red olacağına inanmıyor ki. Tövbe ihtiyacı hissetmediğinden dolayı burada bid'at çıkaranın tövbesi yoktur demişler bazı ahimler. Yoksa tövbe etse istiğfar ederse ya Rabbi ben pişmanım ben bunu bilmiyordum ya Rabbi günahlarımı affet bağışla dedikten sonra Allahü Azze ve Celle Rabbul Alemin müşriğin bile tövbesini yapıyor affediyor. Müşriğin bile tövbesini affediyor. Cort boş bile imana gelse, tövbe etse Allah onun tövbesini affediyor. Ama alimler niçin böyle söylemişler? Bir hikmeti vardır. O hikmette nedir? Bidatçı, bidatından tövbe etme ihtiyacı hissetmediğinden dolayı burada bidatçının tövbesi söz konusu olamaz değil demişlerdir. Yoksa o da tövbesi etse, istiğfar etse... Allah azze ve celal, رب العزه والجلال, onun tövbesini kabul eder. Ve burada onlardan pisliklerden uzak dur buyruğunda ey geçen pislikler ise putlardır. Onlardan uzak durmak ise putları ve putperestleri terk edip onlardan uzak kalmak demektir. O bu bu emre uyarak 10 yıl süreyle tevhide davet etti. On yıl boyunca La ilahe illallah La ilahe illallah'ı davet etti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Biz burada şimdi La ilahe illallah'ı on yıl boyunca ders işliyor muyuz? İşliyor muyuz? Allah razı olsun hocamız Tevhidi bize anlatırken bazı arkadaşlarımız hocam ya her zaman tevhid tevhid tevhid tevhid bıktık başka Ders yok mu diye veyahut da bu sureyi geçelim, geçelim diye başka süre yok mu diye diyenler oldu kendisine. Ve onlara çok güzel bir söz söyledi. Dedi ki vallahi biz Maide suresinde Allah-u Alem aklımda, aklımda kaldığı tam dört yıl kaldık diyor. Biz sadece Maide suresinde diyor. İlim öğreneceksen sabır lazım. Sabır lazım. El sabrı müftahı el faraj. Atı sözü var ya, sabır her şeyin anahtarıdır. Kurtuluşun anahtarıdır. Ve burada 10 yıldan sonra aleyhissalatü vesselam 10 yıl tevhidi anılttıktan sonra 10 yıldan sonra da semavata yükseldi. Ey miraca çıktı. Allah Azze ve Celle onu çıkardı. Ve İbn-i Rahimullah burada bunları açıklarken diyor ki, Yüce Allah El-Muddessir suresinde bu buyrukla tam bir gayret ile ilahi emirlerin yerine getirilmesini buyurmakta insanları şirkten korkutup uyarmasını ve ondan sakındırmasını istemektedir. Bu ayetlerin tefsirini Müellif Rahimullah yapmıştır diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 10 yıl süreyle Yüce Allah'ı tevhide ve yalnız ona ibadet etmeye davet etti. Sübhanallah. Burada bir davetçi var, Suudlu, Suudili. Bir tane Budist yani Hindu. İneklere tapan benzin istasyonunda çalışıyor. Bu Suudi bu Gelmiş, her zaman yirmi milyar adama para verir ve on sekiz benzin doldurur. On sekiz benzin doldurur, der ki bu iki milyar senin. Her mahatta, her benzin istasyona geldiği zaman on sekiz benzin alır ve yirmi milyar o ine tapan kişiye verir. Bu böyle sürmüş, sürmüş. Tabi ilk geldiği zaman ona kitap veriyor. Gülümsüyor. Efendime söyleyeyim. E, onun ihtiyaçları varsa gideriyor. Bir ihtiyacın var mı? Hal hatır soruyor. Bu devam etmiş gitmiş. Dedik ki işte davette sabır lazım. Bir gün adam gelmiş gene. 18 liral benzin dondurmuş. Ve 20 liral gene kendisine uzatmış. O Budist ineklere tapan... futlara tapan şahıs o Müslüman Suudi'ye böyle gülümseyerek demiş ki ana yici Müslüman, keyif Müslüm ben Müslüman olmak istiyorum. Nasıl Müslüman olunur? O Suudi gö yaşını tutamamış. Sormuşlar niçin Müslüman oldu? Müslüman olduktan sonra demiş ki bu adamın muamelesinden Müslüman oldum. Bu adamın muamelesinden dolayı Müslüman oldum. Davet çok önemlidir. Muamele çok önemlidir. El dinu nasih. Din nasihattır. Muameledir. El dinu muamele. Ve bazıları bir tane Hindu var. Gene. Her mutava geldiği zaman diyor ki Ee, kitap istiyorum, kitap istiyorum. O diyor inşallah, inşallah gidiyor. İnşallah, inşallah gidiyor. Uşurmuş sürmüş böyle. Bir kişi gelmiş demiş ki ya bana kitap getir misin? Bir İslam'ı bir araştırayım. O da demiş ki inşallah, inşallah. Hedi. O artık kızmış demiş ki sen gelmeyeceksin biliyorum. Nereden biliyorsun diyor? Çok çok kişi gördüm de diyor böyle sakallı böyle davetçi diye kendi geçinen İnşallah, inşallah diyor ve gelmiyor. Böyle davetçilik olur mu? Böyle Müslümanlık olur mu? Bize bakılarak, filan şahıslara bakılarak İslam seçilir mi? Bir profesörün dediği gibi Amerika'da Müslüman olmuş, Arap alimini, Müslüman alimini bir geziyim demiş. Riyad havalarına gelmiş, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad gelmiş ve gazeteciler mikrofonu uzatmışlar. Ey profesör demişler, Müslümanları nasıl gördün? Bize anlatır mısın? Profesör onlara verdiği tokat gibi cevap. Demiş ki, İslam'ı bana nasip eden Allah'a hamdolsun, İyi ki ben sizi görmeden Müslüman oldum. Anlamadık demişler. Anlamadık demişler. Niçin anlamadınız demiş. Ben Amerika'da Müslüman oldum geldim. Ben sizin ticaretinize, sizin davranışlarınıza, sizin huyunuza, sizin muamelenize, Sizin müşterinize, sizin satıcılarınıza bakacak olsaydım, öyle İslam'ı alıştıracak olsaydım, şu an vallahi Hristiyanlığa, Nasrani'liğe razı olup, Hristiyan olarak, Nasrani olarak dönecektim. Ama iyi ki ben sizi görmeden Müslüman'la kavuştum, Müslüman oldum. Size bakırlarak, size örnek alarak Müslüman mı olunur? Ey ahmaklar demiş. Sübhanallah. Cevaba bak. Size bakılarak Müslüman mı olunur? Dolayısıyla burada davette güzel huylu olacaksın, sabırlı olacaksın, güler yüzlü olacaksın, insanların kalbini kırmayacaksın. Sabır lazım. Sabır lazım. Evet. Te'arucu'l-melâiketu ve'l-ruhu ileyhi fi yevmin kâne miqdâruhu khemsine elfe sene buyurdu Allah-u Azze ve Celle. Melekler de ruh da oraya miktarı elli bin yıl olan bir günde yükselir. Uruç eder buyurduğundaki yükselir ifadesi de bu gökten gelmektir. Gökten gelmektedir. Yani mirac sallallahu aleyhi ve sellem Yüce Allah'ın Mekke'de Medine'ye hicret etmeden önce lütfetmiş olduğu pek büyük özelliklerinden biridir bu. Ve şimdi burada Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem miraca yükselişinin ve Resullerle nasıl karşılaştığını burada zikredeceğiz. Çok önemli bir meseledir bu. Burada Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'de El-Hicr diye bilinen yerde uyumaktayken birisi gelip buğazından karnından alt tarafına kadar olan bölümü yardı. Sonra kelbini, e, kalbini çıkartıp onu hikmet ve imanı ile doldurdu. Bu da ileride ifa edeceği görevler için bir hazırlıktı. Daha sonra katırdan daha alçak, eşekten daha yüksek ve burak adı verilen Beyaz bir binek getirildi. Bu binek adamını gözünün gördüğüne, uzak noktaya kaya, kadar, kayar yol alırdı. Noktaya kadar yol alırdı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beraberinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve beraberinde Cibril'in emin olduğu halde bu bine bindi. Beytül Makdis'e vardığında indi. Peygamberlere İmam olarak namaz kıldırdı ve bütün peygamberler de onun arkasında namaz kıldılar Beytül Makdis'te yani Kudüs'te. Böylelikle Ali Sıddık'ın fazileti, şerefi ve kendisine uyulan bir imam önder olduğu ortaya çıkmış oluyordu. Daha sonra Cibril onu alıp dünya semasına onunlayık Yükseldi. Kapının açılmasını istedi. Kim o diye sorulunca Cebrail aleyhissalatü selam Cebrail dedi. Beraberinde kim var diye sordu. Sorulunca Muhammed diye cevap verdi. Ona risalet verildi mi diye sorulunca Evet dedi. Bu sefer sefa geldi. Hoş geldi denildi. İşte hadis inkarcıları böyle bir hadisi inkar ediyorlar. Niçin? Gaybi mesele olduğundan dolayı bunu kabul etmiyorlar. Gaybi meseledir diyor. Bütün gaybi hadisleri hadis inkarcıları kabul etmiyorlar. Ve ona semanın kapısı açıldı. Orada Adem Aleyhisselam'ı buldu. Cebrail ona bu senin baban Adem'dir. Ona selam verdi dedi. Resulullah Aleyhissatü vesselam ona selam verdi. O da selamını aldı. Ve Salih evladıma, Salih peygambere merhaba dedi. Adem'in sağ tarafından suyundan gelen bahtiyar kimselerin ruhları sol tarafından ise bedbaht kimselerin ruhları vardı. O bakımından sağ tarafına baktı mı, sevinir ve güler sol tarafına baktı mı, ağlardı. Daha sonra Cebrail onunla ikinci semaya çıktı. Ve semanın kapısının açılmasını istedi. Orada, orada teyze çocukları olan Yahya ve İsa'yı buldu. Üzerlerine selam olsun. Cebrail dedi ki, bunlar da Yahya ve İsa'dır. Her ikisini de selam ver dedi. O da onlara selam verdi. Onlar da selamını alıp salih kardeşler, de Salih peygambere merhaba dediler. Daha sonra Cebrail onunla üçüncü semaya çıktı. Semanın kapısını açılmasını istedi. Orada Yusuf aleyhisselamı buldu. Cebrail bu Yusuf'tur ona selam ver dedi. O da selam verdi. Selamını aldı. Ve Salih kardeşe ve Salih peygambere merhaba dedi. Daha sonra... Cebrail onu dördüncü semaya çıkardı. Sema'nın kapısının açılmasını istedi. Orada da İdris aleyhisselamı buldu. Cebrail bu İdris'tir. Ona selam ver dedi. O da selamını verdi. Selamını aldı. Ve Salih kardeşe, Salih peygambere merhaba dedi. Sonra Cebrail onun beşinci semaya, ondan sonra beşinci semaya çıkardı. Sema'nın kapısının açılmasını istedi. Orada Musa aleyhisselam kardeşi İmran oğlu Harun'u buldu. Cebrail bu Harun'dur ona selam ver dedi. Ona selam verdi o da selamı alıp Salih kardeşe Salih peygambere merhaba dedi. Daha sonra Cebrail onunla altıncı semaya çıktı. Kapısının açılmasını istedi orada Musa aleyhisselamı buldu. Cebrail bu Musa'dır dedi ona selam ver. O selam verdi? O da selamını aldı. Ve Salih kardeşe, Salih peygambere merhaba dedi. Yanından gidince Musa ağladı. Niye ağlıyorsun ey Musa delilince? Şöyle dedi. Çünkü benden sonra peygamber olarak gönderilen bu gencin ümmetinden cennete girecek olanlar benim ümmetimden cennete girecek olanlardan daha çok fazla olacaktır dedi. Musa aleyhisselamın Bu ağlayışı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmetini kıskandığından değil, kendi ümmetinin nail olmadığı üstü faziletlerden dolayıdır. Yani demedi mesela ona, örneğin mesela benim ümmetim onun ümmetimden çoktur. Niçin? İşte ben ondan büyüğüm yahut da ben ondan daha öndeyim. Böyle. Kibirlenmedi Musa Aleyhisselam. Tam bilakis ağladı. Daha sonra Cebrail onu yedinci semaya çıkardı. Kapının açılmasını istedi. Orada Khalilu'l-Rahman İbrahim Aleyhisselam'ı buldu. Cebrail, bu senin atan İbrahim'dir. Ona selam ver dedi. Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam Peygamber ona selam verdi. O da selamını aldı. Ve salih evlat, salih peygambere merhaba dedi. Cebrail, Cebrail'in Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i bu peygamberin yanından götürmesi ona bir ikram, onun şerefini ve faziletini ortaya çıkarmak içindi. İbrahim el halil aleyhisselam sırtını yedinci semadaki Beytül Memur'a dayanmıştı. Bu Beytül Memur'a günde yetmiş bin melek girer. Orada Allah ibadet eder ve namaz kılar. Sonra sonra çıkarlar. Namaz kılar sonra çıkarlar. İkinci gün sayılarını Allah'tan başka hiç kimsenin bilmediğini onların dışında başka melekler gelir. La ya'lemu iddetuhum illallah. Onların iddetlerini, sayılarını Allah'tan başka kimse bilmez. Daha sonra Resulullah Aleyhissatu vesselam Sidretü'l-Münteha'ya kadar yükseltildi. Sidretü'l-Münteha. Yüce Allah'ın emriyle orayı güzellikler ve göz kamaştırıcı harikalardekiler bürdü. Öyle ki hiç kimse onun güzelliğini anlatamaz. Daha sonra yani o onlar ne hiçbir gözün gördüğü ne de hiçbir kulağın işittiği velâ khatara alâ bâle beşer. Yani hiçbir kimsenin aklına gelmediği şeylerdir orada. O güzelliklerdir. Ve burada yüce Allah Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme bir gün ve bir gece de olmak üzere Ali vakit namazı farz kıldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buna teslimiyetle razı oldu semavatten inip de yola yolu Musa aleyhisselamın yanında geçince ona Rabbin ümmetine nefas kıldı diye sordu o bir günde elli vakit namaz diye deyince Musa aleyhisselam şöyle buyurdu senin ümmetinin bunu buna güç yetmez senden önce ben insanları denedim İnsan, İsrail oğullarından Çok zorluklarla karşılaştım. Rabbine dön ve ümmetin için yükünün hafifletmesini dile. Neydi? Nasihatta buyurdu. Demedi ona. Mesela 50 mi? İyi, iyi, iyi. 60 olsaydı keşke. 60 olsaydı keşke demedi ona. Hayır. Dön ve Rabbine yalvar. Bu hafifliği, bu yükü hafiflet. Diye buyurdu. Musa aleyhisselam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem der ki ben geri döndüm üzerimden 12 vakit namaz kaldırıldı. 10 vakit namaz kaldırıldı. Peygamber bu şekilde Rabbine birkaç defa müracaat etti ve nihayet farz namaz sayısı 5'te karar buldu. Bir münadi ben farz kıldığım şeyi gerçekleştirdim kullarımı da yüklerini hafiflettim diye seslendi. Bu gecede Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cennete girdirildi. Orada inciden çadırlar bulunduğunu, toprağının misten olduğunu gördü. Hani şair buyurduğu gibi "İ'mel li daril baqari zuanu khazinaha el caru ahmedu ver rahmanu söylüyorum?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 Eyna li dar al-baqar zwanu khazinaha baki olan cennet yurduna ibadet et. Er Rahmanu khazinaha onu yaratan, onu şekillendiren Allah'tır. El Jaru Ahmedu Er Rahmanu baniha sözü. Ey komşun Ahmet'tir ve onu yaratan, onu elleriyle yapan Allah'tır. Kosuru ha Onun evleri, sarayları, köşkleri böyle tuğradan, kerpiçten, betondan, demirden değil. Ya zehebun, altındandır. Altındandır. Kusuruha zehebun diyor. Ve sıvasına gelince. Vel Ve miskutînetuha. Sıvası böyle alçıdan sıvadan, çamurdan, şundan, bundan değil. Misktendir. Kusuruha zehebun. Onun köşkleri, sarayları altındandır. Sıvadan, sıvası da misktendir, misk. Kabe kokusu miski. allah Alem. Tabii ki Allah'ın o cennetteki misk nasıl ise onu ancak Allah bilir. وَالزَّعْفَرَانِ حَشِشُنَّا بِتُوْفِيهَا Ve onun halıları, onun seramiği, onun, onun çimi böyle karodan, böyle Seramik'ten, kale budur'dan, şudur budur değil. Ya nedir? El-ze'feran. Haşişun nâbitun fiyah. Ze'ferandır. Şair ne güzel söylemiştir. Orada inciden çadırlar bulunduğunu, toprağının misten olduğunu gördü. Sallallahu aleyhi ve sellem. Daha sonra Resulullah aleyhissalatü vesselam sebevattan indi. Sabahın, sabahın alaca Mekke'ye geri döndü. Ve orada sabah namazını وعندما عاد إلى مكة، وعندما عاد إلى مكة، وعندما عاد إلى metninde devam ederken diyor ki وعندما عاد إلى مكة، وعندما عاد إلى مكة، وعندما عاد o zaman Aleyhisselatü Vesselam'a 5 vakit namaz farz kıldı. Ve Mekke'de 3 yıl 5 vakit namaz kıldı. Ve ba'deha umira bil hicreti ile medine. Ondan sonra Medine'ye hicret etmeye emrolundu. Ve hicretu il intikalü min beledi şirk ila beledi l'islam. Daha sonra da Medine'ye hicret etmekle emroldu. Ve bu hicreti Şirk beldesinden İslam beldesine hicreti oldu diyor. Ebnu Temir Rahimullah bunu şerh ederken diyor ki daha önce daha önce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 4 rekatlık farzları Medine'ye hicret edinceye kadar ikişer rekat olarak kılardı. Bu iki rekat seferde öylece kaldı fakat ikamet halinde kılınan namaza fazla rekatlar ilave edildi. Ve burada yüce Allah yüce Allah peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme Medine'ye hicret etmesini emretti. Ve biliyorsunuz hicret esnasında uzun bir uzun bir meseledir ama böyle özünü böyle değinecek olursa müşrikler onu öldürmeye kalktılar. Hani Ebu Cehil, Ebu Leheb, Abdullah İbn-i Selül ve bu tür öne gelen müşrikler Aleyhisselatü Vesselam'a Darun Nedve'de ne yapıyorlardı? Plan kuruyorlardı, onu öldüreceklerdi. Ebu Cehil şuurasını topladı. Bugün burada alınacak olan karar kişi... ''Zevcesine hanımına bile söylemeyecek dahil burada lat ve uzze ve menatın üzerine yemin edeceksiniz.'' diyordu Abu Cehil, Abu Leheb, Abdullah ibn Selül. Onlar da dediler ki bugünkü alacağımız burada karar lat ve uzze ve menat üzerine yemin ediyoruz ki hanımımıza bile söylemeyeceğiz. Çok gizli olacak. Ama onların unuttukları, müşriklerin unuttukları tek şey vardır. Allah onları görüyordur ve işitiyordur. Verin planlarınız dedi Abu Cehil. Birinci grup dedi ki, onu onu hapsedelim. Hayır onu onu çarmağa girelim dediler. Bir yerde tutalım, çarmağa girelim dediler. Hayır dediler. İsa aleyhisselamda Allah e, İsa aleyhisselamı çarmağa girdiler ve Allahuazizwel onu göğe yükseltti. Allah da bunu gökyüzüne çıkarır. Bunu kabul etmiyoruz. İkinci grup dediler ki o zaman bir vadide hapsedelim. İkinci grup karşı çıktı. Hayır dediler. Musa aleyhisselamı hapsettiler ama sonunda kaç sene sonra gitti Mısırın kralı oldu. Bu da gelir bizim başımızda kral olur. Bunu da kabul etmiyoruz dediler. Üçüncü grup dediler ki o zaman bunu öldürelim. Abu Cehil dedi ki işte bu en doğru kara, en doğru karar budur. Rakkasalar gelsin, içkiler gelsin. Bu bu bugün sabaha kadar eğleneceğiz. 104 yıl 104 yıllık bu kabusu ortadan kaldıracağız. diyordu Abu Cehil. ama onların tarih boyunca unuttukları tek bir şey vardı. O da nedir? Allahu azze ve celle işitiyordur ve görüyordur. Çünkü söz verdiler. Hiç kimse bu planı hiç kimse zevcesine bile anlatmayacaktır. Şehdu la ilaha illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. الله اكبر الله اكبر أن محمد الرسول لا حول ولا قوة إن بالله حول ولا قوة. lo suretü'l-kâime. Etem Muhammed el-vesiletu ve'l-fadile ve'a'thaha Allahu ma'ahumul mahmudul lezi va'adta. Innaka la tukhlifu'l-mi'ad. Velebbittü billahi Rabben ve'l-İslam dineen ve Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem Resulen ve'uleme. Evet, nerede kalmıştık? Bir plan kuruyorlardı ve plan kurdular. Darü'n-Nedve'de Ebu Cehil ve adamları Aleyszat ve Sallam'ı öldürmeleri için plan kurdular. Ama tarih boyunca müşriklerin, ateistlerin, Allah inanmayanların Unuttukları tek bir şey vardır. O da Allahu Azze ve Celle görüyordur ve onları işitiyordur. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem yatında, yatağında yatarken vahiy ile ona bildirdi ve Enfal Suresi'nin 31. ayetini indirdi. Ve izyamkuru bike'llezina keferu li <Sessizlik> yuthbituka ov yaqtuluka ov yukhrucuka ve yemkuruna ve yemkurullah vallahu hayrul Ayet çok dehşetlidir. Kalk Habibim diyordu Allah Azze ve Celle. Ve iz yemkuru bikel lezine keferun. Müşrikler darünün nedvede sana plan kuruyorlar. Leyuktuluke öldürecekler. Ve yahut da yukhricuke ve yahut seni Kovacaklar bir vadide, kovacaklar seni dışarı atacaklar. Ev yüthbituke veyahut da bir vadide seni hapsedecekler, çarmıha girecekler. Ve yemkırune ve yemkırullah veallahu hayrul makirin. Onlar bir plan kuruyor, ben de bir plan kuruyorum. Bakın kimin planı daha galip gelecek diyordu Allah Azze ve Celle Resulüne sallallahu aleyhi ve selleme. Aleyhisselatü Vesselam hemen yatağından fırlayıp doğru Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'a önümün yanına gidiyor. Ve Ebu Bekir radıyallahu anh Resulullah sallallahu anh'a gidince kapıyı çaldı. Müjdeler, müjde Ebu Bekir dedi, müjde, yolculuk, yolculuk başladı dedi. Ebu Bekir radıyallahu anh'ın ilk sözü buydu. Ben de var mıyım ya Resulullah? Varsın sözü aldığı zaman Esma kızı diyor ki Vallahi orada babamın Hıçkıra haçkıra ağladığını Öyle hiçbir zaman ağladığını görmedim dedi. Ve doğru Dolayısıyla Tabii ki Ali radıyallahu geldi. Aleyhissalatu yatağında yatağında ve müşrikler saldırdı. Ondan sonra Allahu Teala onların aralarından Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onların aralarından, ey müşriklerin aralarından böyle sağda ve solda 10 kişi ve da bu tarafta 5-6 kişi olmalarına rağmen en keskin nişancılar olmalarına rağmen ortalarından geçecek, geçerek Allahu azze ve celle şu buyurduğu ve cealna min beyni eydihim saddan ve min halfihim saddan fehum la yubsirun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onların o silahşörlerin müşriklerin ortasından geçti Allahu azze ve celle onların gözlerini kürettti onlar resulünü görmediler ve cealna min beyni eydihim saddan ve min halfihim saddan fehum sanki rabbul alamin onlar hem önünden hem arkalarından set yaptı sada ve جعلna yani gözlere gözlerine perde koydu Allahu Teala. Peygamber Aleyhissalatu vesselam yola kondu biliyorsunuz 13 gün yol ve 10 gün Ser mağarası'nda ve 3 gün Medeni'ye kadar hicreti Aleyhissalatu vesselam böyleydi. 10 gün Ser mağarası'nda ve 3 gün Medeni'ye... yani hepsi 13 günde Aleyhissalatu vesselam Hicreti tamamladı. Ve burada sallallahu aleyhi ve sellem Tabii ki bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Mağarada kaldığı zaman müşrikler tam mağaranın kapısına gelirken orada müşrikler tam mağaranın kapısına geldikleri zaman Ebu ya Resulullah dedi. Ebu Ey Allah'ın Resulü dedi. Şayet Mağaradan bizi böyle baksalar, bir kişi baksa bizi görecekler deyince Ebu Bekir radıyallahu anh Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam Şefkatli der, merhametli der, o gönlümüzün sultanı olan Alemlere rahmet olarak gönderilen kalbimizin doktoru olan Resulullah aleyhissalatü vesselam Şöyle buyurdu Mâ dannuke bithneyn allâhu thâlithuhumâ İki kişinin Allah üçüncüsü olduğunu ne zannedersin ya ya Ebu Bekir? Biz iki kişiyiz ama bizimle beraber Allah'tır buyurdu. Celle Celaluhu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hani bazı rivayetler var anlatılır. İşte güvercin gelmiş, yumurta kılmış, işte ankübut gelmiş, örümcek almış. Bunların sünnette uzaktan yakından bir alakası yoktur. Böyle bir şey sünnette mevcut değildir. Ve böylece aleyhissalatü vesselam Medine'ye doğru yerleşti. kısasa e, Kısacası hicret bu şekildedir. Ezar okundu. İnşallah burada yarın hicreti kaldığımız yerden devam ederiz. هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته